Gelin bahim gençler şöyle meydana bir oturun. Gelin gelin gelin. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve dilde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepiniz hoş geldiniz. Allah hepinize hayır ihsan etsin. Cennete girecek amel istemeyi ve Rabbimizden korkmayı nasip etsin. Bugünkü sohbetimizde hucurat 10. ayeti isteyeceğiz. Inşallah. Allah Azze ve Celle, müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerimizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki Allah size merhamet etsin mu kardeşlik. Kardeşlik deyince ben şöyle panoya bazı şeyler yaptım. Mesela kandan kardeşlik var mı? Var. var. var. Türk'ten. Var. Binden. Var. Onun dışında bir de e, Türklerin tanında vardır böyle körelerinde. Şöyle ellerinden bir yeri keserler. Şöyle ellerini bağlarlar. Kanlar birbirine karıştı. Ne derler? Biz artık tam kardeşiz diye birbirlerine yemin eder. an içerler. Bir de böyle bir kandan kardeşlik vardır. Ha İslam'da olsun olmasın ama toplumda ne Vardır. Bir de muhabb dediğimiz özel bir kardeşlik var ki Allah Resulü Sena Kızı Medine'ye hicret ettiğinde 45 tane sahabenin Ensar'dan 45'te Muhacir'den 90 sahabenin arasında temelde dahil bir kardeşlik iftihası vardır ki daha sonra bu ayetlerle ne yapmıştır? Nesl olmuştur. Şimdi hangi soru sorusun? İster kandan, ister üstten, ister dinden, ister son kardeşliği. Bunlar nedir? Muhakkak bir bağlayıcılık insanda vardır. Düşünün şimdi kendi aynı bakımda doğan e, kardeşinizi atabilir misiniz? Bu benim kardeşim değildir diyebilir misiniz? Mümkün değil. O sizin kardeşinizdir. İster sevin. ister sevmeyin. Hatta tarihte kardeşler arasında savaşlar bile olmuştur ama kardeşler arasında olmuştur diye geçmiştir. Yani o senin artık hoşlanmasan da hoşlanmasan da nedir? Kardeşindir ve onun da ayrı bir hukuku vardır. Bir de hırt kardeşliği vardır. Nedir hırt kardeşliği? Aynen. Yani yani Hepsi mi kardeş oluyor? Evet. Kardeşliğini biliyor musunuz nasıl olduğunu? Anadolu ayarlarımızın yöne sütleri yani kanın bağladığı her şeyi sütle ne yapar? Bağır. Bağlar. Ama süt kardeşi nedir? Mesela benden muhtemelen aynı zamanda yaşadığını düşünün. Annemiz emzilmiş. Artık bu bizim ailemizden bir ferttir. Bizim kardeşlerimiz. Onun kardeşi onun kardeşleri ise benim kardeşim. Ama kardeşler birbirinin kardeşi nedir? Değil. Onlar birbirinden evlenir ama o bizden birini alamaz. Ben de onlardan birini mafam alamam. Yani aile bir serk gelmiş olur. Yine dinden bir kardeşlik deyince işte bu kardeşliğin nedir? En üstünüdür ve hangi renkte hangi dilde, hangi ırkte olursanız olun, e, e, Müslüman oldu mu, Allah Azze ve Celle'nin insanlar üzerine koyduğu nedir? Bir hukuk vardır ki, bu da kardeşlik dediğimiz hukuk. Ve Allah Azze ve Celle bu hukukun bizden korunmasını istiyor kardeşler. Tabi kardeşlik, urhuvvet deyince, e, bunu da incelemek gerekir manasına şöyle bakmak gerekir. İslam dininde kardeşlik akide temeline dayanır. Neden akide temeline dayanır? Ee, tarihte öyle fırkalar çıkmıştır ki kardeşler birinin mümin dediğine birisi müşrik diyebilmiş. Birinin mümin dediğine birisi kafir ne yapmış diyebilmiş. Yani herkes Müslüman olduğunu iddia edebiliyor ama bu iddiasını akidesinde yani İslam'da, İslam'ın temellerinde ne atması, istatlaması gerekir. Yoksa bugün öyle fırkayı dalle dediğimiz insanlar vardır ki ortaya çıkıp insanları çok rahatlıkla tekfir edebilir ve insanları çok rahatlıkla anladığı dinle değişik şekilde itham edebiliyor. İşte Müminler ancak kardeştir dediğimizde bu tevhitte akıbede birleşen insanların kardeşleridir. Yoksa insanlar ben kardeşim demekle de bu ne yapmıyor? Bitmiyor. Evet. Allah ancak müminler kardeştir diyor. Ve ayeti kerimede iman bağıyla bir araya gelenleri Allah kardeş olarak kabul etmekte. Buna göre yeryüzünün neresinde yaşarsa yaşasın insan Hangi dili konuşursa konuşsun, hangi kavme mensup olursa olsun veya hangi renge sahip olursa olsun bütün müminler kelimenin tam anlamıyla nedir? Kardeştirler. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Resulü bir gün sözünde ''Kardeşlerim ileride'' diye bir kelime kullanıyor. Şahabe diyor ki ''Ey Allah Resulü'' diyor ''Bizler senin kardeşin değil miyiz?'' Yani bunca zaman beraberiz, sana beyat ettik, ölümüne beyat ettik, bunca savaşa girdik. Sizlerdir, benim arkadaşlarımsınız. Sizler beni görerek iman ettiniz. Kardeşlerim ise ileride diyerek, kıyamete kadar gelen müminlerin, iman edenlerin kardeşleri olduğunu ne yapıyor? Bildiriyor. Yani iman üzerine yaşayan, tevhidini koruyan, ister geçmişti, ister günümüzde, ister gelecekte olsun. Bunlar da nedir? Kardeştir ve kardeşliğin hukuku vardır. Bu kardeşler kendi aralarında apayrı bir topluluk da olsalar aynı akibede olmaları hasebiyle birbirine nedir kardeş sayılırlar. Ve nerede olursa olsun kendi akibelerine saldıran veya imana karşı küfrü tercih eden kimselere kendilerine ne kadar yakın olursa olsunlar asla sevgi beslemezler. Bu anlamda sadece akide kardeşliğini esas tutarlar ve Allah Azze ve Celle'nin şu uyarısını asla unutmazlar kardeşlerim. Allah Azze ve Celle diyor ki mücadele 22. ayetinde Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluk bulamazsın ki onlar Allah'a ve Resulüne karşı başkaldıran kimselere bir sevgi ve boşluk bağı kurmuş olurlar, olmasınlar. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendilerinden bir ruh ile desteklemiştir. Yine Tevbe 23'te ey iman edenler eğer imana karşı küfrü tercih ediyorlarsa babalarınızı, kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse işte onlar zulme satmış insanlardır Evet. Demek ki mümin insanların gönüllerini bağlayan bağ iman ve takva esasından kaynaklanan kardeştir. İşte Allah Azze ve Celle'nin bize bahsettiği en güzel nimetlerden bir tanesi. Sağolun. Hoş Ve Rabbimiz subhanahu ve teala Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın dağılıp parçalanmayın. Allah'ın sizin üzerinizde nimetini hatırlayın. Hani diyor siz daha önce düşmanlar ediniz, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler oldunuz ve yine siz tam bir ateş çukurunun kenarındayken oradan sizi kurtardı. kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Bakın, belki o zaman cahiliye dönemindeki iki kabile üzerine inen bir ayet-i kerime, Erz ve Hazreş dediğimiz, bunlar sürekli birbirine düşman olan kavimlerdi. Ve Allah Azze ve Celle'nin ayetinde bildirdiği gibi, siz diyor bir ateş şükrünün tam kenarındaydınız. Yani düşünün şimdi iki mümin Birbiriyle savaşsa, birbirini öldürmeye azmetse nedir? İkisi de ateş kutulu tam kenarına gelir. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, eğer diyor, birisi birini öldürürse, ikisi beraber cehenneme düşer. Şahabe diyor ki e Allah'ın Resulü, birini anladık, tamam. O onu öldürdü, cehennemi hak etti. Peki öldürülenin suçu ne? O da ona hırslıydı diyor. Yani o da ona hırslıydı ki onu o dereceye ne yaptı? Getirdi diyor. İşte Allah bizleri o ateş tutunun kenarından çekti. Ve bu Allah'ın nimetiyle olan bir şey. Öyleyse bunun kıymetini ne yapma? Bilmek zorundayız kardeşler. Şimdi kafirlere bakın. Kafirlerin dostluğuna, kardeşliğine bakın ki sakındırılan bir nokta. Sakın onlar gibi olmayın. Onlar şöyle bir zemine böyle gelip oturamazlar. Vartıklarını isterler mi? Yanına muhatap gürültü isterler. Yani müzik dedikleri veya değişik iştah olacak şeyler isterler. Ama bir bakarsın aynı itlerin kardeşliği gibi itlere bakın güneşte yan yana koyun koyuna yatarlar. Aralarına bir kemik at. Ne yapar mı? Bir kemik o güzelin kardeşliklerini anında verir ve birbirlerine düşer, ısırırlar. İşte onlar gibi birbirlerinizin boynunu ne yapmayın? Vurmayın. Onlara dönmeyin diyor. Ve bir insan Müslümanım dedikten sonra üç şeyi birbirine nedir? Haramdır. Nedir bunlar? Canlı, malı. Evet. Yani üç şey birbirine müslümanların nedir? Haramdır. Ne zaman helal olur? Şey haksız yere etmişse, haksız yere öldürmüşse. Evet. Yani dur veya evliyken zina etmişse ya da dinde dinlenmiş. çıkmışsa üç şekilde de onun kanı nedir helal olur. Ama bunun dışında kanına göz diktiyse kanıyla namusuna göz diktiyse yine canıyla malına göz diktiyse de muhakkak bittiği şeyden eliyle ne yapar? Öder. Demek ki muhakkak Müslümanın birbiri üzerinde neleri varmış? Hakları ve hukuku varmış. Bu hukukun korunması gerekiyor. Ve inandım dedikten sonra Müslümanın Allah Resulü ve Resulam Müslüman kimdir diye sorulduğunda ona verdiği bir cevap var. Hiç üzerinde düşündünüz mü? İlla sözlerim. Ne diyor? El Elinden, ve dil eminliğinden bahsediyor. Yani kardeşlik hukukunu anlamak istiyorsanız kardeşlik yani iman ettikten sonra dikkat edeceğiniz hem dil hem de bir el unsuru var. Elinden ve dilinden emin olmanız gerekiyor. Eğer bunlar yoksa demek ki bu sefer ne giriyor? Kardeşliği bozan unsurlar. Kim? Bozar mı? Sıklaştırır mı? Haslet Bozar. Bakın birbirini naklettiği bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetten diyor, iki haslet var, size de sirayet etti. Bu bir yürgüdür diyor. Saçı tıraş eder demiyorum diyor. Dini tıraş eder diyor. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe evet. iman etmiş sayılmazsınız. Ve birbirimizi seveceğimiz bir hasret söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın Ki Biraz ileride gelecek selam meselesi. Selam, Müslümanlar üzerinde hakikaten çok ciddi ve yapıcı bir rolü vardır. Ama Müslümanlar birbirini görmekten aciz olursa, selamlaşma yoksa, demek ki kardeşliği de bulmamız nedir? Mümkün değil. E kardeşlik yoksa, cennet de yok. Yani hiç kimse ayrı olarak ben şurada şunu yaparım, ben burada bunu yapar, cennete giderim, mah gidersin. Gidemezsin. <gülüyor> Gidemez. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlik dediğinde bu kardeşliğin tek başına olmayacağını cemaat içinde ve birlik, beraberlik içinde olacağını söylüyor. Çünkü geçmişe de baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanları bir arada tutabilmek için ne yapıyoruz? Şuradakine ne dedik? Ensar ile kardeşliğini. Yani hususi bir kardeşlik ihdaş ederek o insanların devamlı birbirini ne yapmasını? Görmesini ve birbirinin sıkıntısıyla sıkıntı içinde olmasını ve birbirinin ihtiyacıyla giderilmesini tamamen bunların üzerinde ne yapmış? Durmuş ve bu sağlandıktan sonra inen ayetlerle meskulmuştur. Yoksa İlk zamanlarda ensal ve muhacif nefandan neşikten kardeş olmadığı halde birisi öldüğünde birisi ona ne yapıyordu? Mirasçı kalabiliyordu. Daha sonra her şey mesela anlaşıldıktan sonra Müslümanlar da güçlendikten sonra bu mesele ne yapmıştır? Kalkmıştır. Mesela kardeşliği artıran usullara bakalım. Birisi birine devamlı selam verse, görse kardeşliği artar meksilini. Ziyaret etse kendi nefsi için kardeşini kendi nefsine tercih etse artar. de hep kendi nefsimizi başkalarının üzerine çıkarmaya çalışan insanlarız. Halbuki kardeşlik dendiğinde birinci anlaşılması gereken Allah'ın izzeti dininin izzetidir. İnsanlarsa kendi izzet ve şereflerinin peşine düştükleri için kardeşlik diye ortada bir şey ne yapmamıştır? Kalmamıştır. Ve yine dine baktığımızda kardeşlerim mümin erkeklerle mümin kadınların birbirlerinin kardeşleri olduğunu, birbirlerinin dostları olduğunu ve birbirlerine iyiliği emredip kötülükten sakındırdığını ve ayeti kerime devam ediyor namazı dost doğru kılar, verir Allah'a ve Resul'a da itaat ederler diyor. Demek ki Müminin erkekleri de kadınları da birbirinin nesiymiş? Dostları, yardımcıları ve birbirlerinin hamileridir. Bunun bu şekilde bilinip bu şekilde hareket edilmesi koca koca bir topluluklarında ortaya ne çıkmasına sebep olur. Düşünün şurada belki çok az topluluğu ama bir araya geldiğimizde belki Kader çok az istisare bile etsek birçok büyük işlerin altına imza atabildik mi? Bunlar hep kardeşliğin, bir araya gelmenin getirdiği güzelliklerdir. Yani hadis-i şerifte e, İmam Nesai naklediyor. Üç kişi diyor yola çıktığında aralarından birini ne yapsın? İmam seçsin Niye? Aralarında bir şey olduğunda istişare ederler. Namaz vakti geldiğinde onlara ne yapar? Namazını kıldırır. Yani en az üç tane müslüman yan yana geldiğinde ne yapmasına gerektiğini ne yapacak? dindeki vecibeleri yerine getirmek zorunda. Bu daha büyüne, daha büyüne insanları ne yapıyor? Adım attırıyor. Ama bunu yapmadığın zaman şeytan tek kişiden beraber, iki kişiden beridir diyor. Yani birliğin faydası olduğu gibi ayrılığın da nedir? Birliğe çok zararı vardır. Evet. Örtemeyen de bir kapıyı. Evet. Evet. Demek ki mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıymış. İyiliği emreder, kötülükten meyye Ve burada dikkat ederseniz bunun korunması için namazı dost doğru kılma ve zekatı verme. Şimdi ayeti kerimede Allah Azze ve Celle neden bu tavsiyenin akabinde namazdan ve zekattan bahsediyoruz. Hiç düşündünüz mü üzerinde? Namazı dost doğru kılan bir Müslümanı düşünün. O namaz bunu her türlü kötülükten alıp koyar mı? Peki zekat? O da toplumda ne yapar? Dengeyi sağlar. Kardeşlerin arasındaki hukuk demek ki kişi kendi nefsinde İslamlığına dikkat ettiğinde otomatikman aslında kardeşliğine de ne yapıyor? Dikkat ediyor. Ne zaman ki kendi amelinde İslamlığında insan e, lakayt mesela bir namazında ki burada hiç dikkat edilen namaz namazında dikkatli değilse demek ki kardeşliğinde de birbirinin hamiliğinde de dikkatli değil. Onun için namaz meselesine bakın ki inşallah bir dahaki hafta derslerimiz. Yani mahalle arasındaki derslerimiz, özellikle namazın üzerinde bir 5-6 aylık bir duracağız. Hatıplardan şeyleri alıp çıkartacağım bunları inşallah. Namazın, müslümanın üzerinde çok çok büyük önem var kardeşler. Gerçekten ciddi manada önemi var. Hatta birine mümin demede namazla alakalı, münafık demenizde bir yerde nedir? Namazıyla alakalıdır. Mesela ee, Misa Suresinde Allah Azze ve Celle üşenerek kalkarlar. Allah'ı çok harcık ederler. Evet. Tilki gibi sağa sola bakarlar. Namazı son vaktinde kılar. Kime diyor bunu? Müslümana mı diyor? Evet. Mü'mine mi diyor? Evet. Yani muhakkak demek ki burada bazı işaretler var. E şimdi kişi arkadaşının dini üzerinedir. Herkes arkadaşına dikkat etsin diyor. Bir insanın arkadaşı neyse Öbürü de nedir? Aynı değişmez. Yani muhakkak birbirinden aldığı güzellikler vardır ama güzelliğin yanında çirkinlikler de nedir? Muhakkak olacaktır. Öyleyse birincisi namazımıza çok dikkat edeceğiz ve bunun yanında sosyal e, tatlamayı önleyen zekata dikkat edeceğiz Ve hepsinin de ortak özelliği Allah'a ve Resulüne itaat ederler. Bu da zaten, diğer dersleri de hatırlayacak olursanız müminliğin en güzel alametlerinden birisi, hatta bütün damarlarda lezzetini görmenin bir şey neydi? Küfre girmektense, ateşe girmeyi tercih etme. Başka? Allah'ı ve Resul'ü her şeyin üzerinde. Allah için verme, Allah için alma. Bu da nedir? Çok çok önemli meselelerdir ve Ayet-i Kerime işte Allah'ın kendilerine rahmet ettiği kimseler bunlardır diyor. Evet. Kardeşlerim, kardeşlik dediğimizde bu kelimenin içinde birçok özellikler de vardır. Mesela arkadaş olma var mı? Sadık olma. Sevinçte de, kederde de beraber olma. Üzüntüde de beraber olma her türlü tehlikeyi beraber göze alma, sevme, sayma, merhametli olma, yardımlaşma, dayanışma, bunların hepsi kardeşliğin içinde olan meselelerdir. Bunlar olmadan kardeşliğin de bir anlamı nedir? Yoktur. Yani benimle kaynaşmıyorsa, benimle dayanışmıyorsa, bana yardımcı olmuyorsa, beni sevmiyorsa, benimle beraber değilse, bu nasıl bir kardeşlik? Bunların herkes tarafından kendi nefsinde sorgulanması gerekir. Eğer bu sorgulanmıyorsa demek ki tebhid de anlaşılmamış. Değil mi? Anlaşılsa bunlar sorgulanır kardeşler. Çünkü kardeş olma bunların hepsi bunun hamurunda, mayasında olan şeylerdir. Bugün yeryüzünde o kadar çok olaylar oluyor ki Müslümanlar sadece şöyle ne yapıyor? Seyrediyor. Seyretmesinin amacı e, normal yaşadığı bir ortamda da aynı. oyun gibi Böyle nasıl televizyona bakıyorsa millet, diyorsa aynı. Yaşadığı ortamda da olayları izliyor. Mahallede de izliyor, iş yerinde de izliyor. Kendi evinde de izliyor. Yani kardeşliğinin gereğini yapmadığı için hiçbir e, münkere mani olma, iyiliği emretme gücü ne yapmıyor? Kalmıyor. Halbuki kardeşlik dediğinizde ki ben Allah için hepimizi seviyorum. Bu dersleri de ben sevdiğim için sizlere yapıyorum. Rabbim hepimize cenneti nasip etsin. Hiç kimse bu nefsime ağır geliyor, bana kötü söylüyor manasında çekmesin. Ben kendi nefsimde eğer cenneti istiyorsan senin için bir istemek zorundayım. Eğer ben cennete girmeyi arzuluyorsam, senin de oraya girmeni ne yaparım? Arzulamak zorundayım. Çünkü kendi nefsi için istediğini kardeşi için de istemezse o kamil bir mümin ne yapamaz? Olamaz diyor. Onun için kardeşlerim kardeşlik dediğimizde sevinçte, üzüntüde her türlü şeyde dayanışma içinde olmak zorundayız. Yoksa bunlar olmadan kardeşlik iddiasında bulunmakta çok abes olur. Evet, yine Kur'an'ın öngördüğü bu kardeşlik bütün bunları içeren bir muhtevaya sahiptir. Bir hayat biçimidir. Ve İslam'daki kardeşlik anlaşıldığında dünyada ne kadar eziyet, çile, işkence çekersen çek, inanın bunların hiçbiri size ne yapmaz? Zor gelmez. Çünkü sizler kardeşliği halletmişsiniz, anlamışsınızdır demektir. Bunu anlamak için bu sözlerimi sahabenin yaşantısına şöyle bir bakın. Geriye bir gidin. Onlar cihada gittiklerinde hiç gözleri arkada kalır mıydı? Esir düşüyordu. veya savaş anında hiç böyle geriye geriye kaçıyor muydu? Geride bıraktığı kardeşine ne yapıyor? Güveniyordu. Ve hiç aklında zerre kadar bir şey neydi? Yoktu. Ama bugün kardeşlik sağlanmadığı için cihat duygularının bile gündeme geldiğini göremezsiniz. Çünkü kardeşlik anlaşılmamış ki başka duygular anlaşılsın, başka tohumlar yeşersin. Önce kardeşliğin güzel bir şekilde anlaşılması gerekir. Evet. Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam dinde kardeşliğin en güzel numunesini çağında bizlere göstermiş. Ve ensarla muhaciri kardeş kılarak, aralarında kardeşlik bağı kurarak onları ne yapmış? Ee, bizim için numaiyum olarak yetiştirilmiştir. Kendisi de kimi kendine kardeş kılmış? Ali. Evet. Neden Ali'yi bilir misiniz? Çünkü kendisi e, öksüz kaldığında amcası ne yapmıştır? Kendisi yanına almıştır. Evlatlık olarak yetiştirmiştir. Ee, Ali de çok fakirdi. Bir çareydi. Hamza ile ikisi de çocukları bölüşmüşler. Ali'yi de Allah Resulü Aleyhisselatü Resulü'nü kendi evinde yetiştirmiş, büyütmüş ve kendine de ne yapmıştı? Orada kardeş kılmıştı. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayır. Enşar Muhacir'in kardeşliğini bizlere de nasip etsin. Bakın e, Haşr suresinin 9. ayeti kardeşlikte bizim için çok çok önemli mesajlardan bir tanesi. Sahabenin bir tanesi geliyor artık öldüm, bittim diyor. Ne oldu ki? Açlıktan duracak hali yok. Bitmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en eşi hanımlarının yanına gönderiyor. Geliyor. Bir kure ekmek dahi yok. Düşünün. Bugün eve ekmek götürmediğinizi düşünün. Bir gün, iki gün hanımlarınız ne yapar bilmiyorum. Bilmiyorum efendim. He? Bilmiyorum. Bak derim hanımlar. <gülüyor> Yapmaz inşallah da. Bilmiyorum. he bilmiyorum. Yam yam mı onlar ya? Bilmiyorum. Kadın. Evet. Yemezler inşallah da. Ama bilmiyorum. o tutumu Gösterebilirler mi? Zor. Neden? Çünkü bizlerde o tutum olmayınca hanımlarımızda da olması biraz nedir? Zor. Hatta alimlerin sözleriyle meseleye bakalım. Ne zaman diyor eşimde ve çocuklarımda bana karşı diyor bir şeyler gördüm, isyankar, asilik. Hemen kendimi kontrol ettim. Ve günahımı gördüm, tevbe ettim. Bir de baktım ki eşimdeki, çocuğumdaki bu asili kendiliğinden gidivermiş. Yani aslında insan biraz da kendinde araması gerekir. Demek ki yam, yam Kürt Efendi'ymiş. Evet. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eners geliyor. Bir kuru ekmek dahi olmadığını söyleyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu diyor kim doyurur? Allah onu hayırda kılsın Hemen sahabenin bir tanesi götürüyor. Evine hanımı önüne çıkıyor. Hanımına sen çocukları diyor uyut. Ama diyor dagaların kuru ekmeğinden başka bir şey yok. Yani çocukların sen diyor onları uyut. Ve kadın suya çakıl taşları koyarak çocuklar da ağlayarak aç aç uyuyor. Hava karanlık olduğunda evde ne varsa yapıp o aç olan sahabenin önüne koyuyorlar. Ve sabah mescide geldiklerinde Allah Azze ve Celle kendileri ihtiyaç içinde olduğu halde kendi nefislerine kardeşlerini tercih ettiler. Allah onlara hayret etti. Allah onlardan razı oldu. Ayetini indiriyor. Demek ki kardeşlik dediğimizde yani ben artığımı vereyim değil. Kendi nefsine onu ne yapma? Kendin ihtiyaç içinde olduğum halde kardeşini kendi nefsine tercih etme cidden bunlar çok güzel şeyler Allah inşallah sizlere bunların imtihan eder yani böyle bir amel istemeyi Allah sizlere nasip eder. Evet. yani bunlar eğer bize nasip olmuyorsa bizde baya bir şeylik var demektir ki mesela düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir 24 saatine bakın her harekete hemen hemen bir dua yönünden bakın hep dua var mı bu dua bizde gitmiş alınmış Yine amel meselelerine bakıyorsun, ameller gitmiş, cedel kalmış. Niye? Allah bir kavme diyor azap edeceğinde onlardan ameli alır, hepsinin cedel ettiğini görürsün diyor. Yani bazı şeyler bizden gitmiş, işleyelim ki Rabbımız da bizlere merhamet etsin kardeşlerim. Evet, demek ki müminler kardeşmiş. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü o kadar insanın içinde kendine kardeş kıldığı Ali, kardeşlikle alakalı ne diyor? Senin hakiki kardeşin, seninle beraber olan, sana menfaat versin diye kendi nefsine zarar vermeye razı olan, zamanın felaketleri kapısını, kapını çaldığı vakit senin dağınık durumunu devlemek için kendi derli toplu durumunu gerekiyorsa dağıtan kimsedir. Evet. Tekrarlayayım mı annenin evet. sözünü? Evet. Tabii. Ne kadar kaldı kafanda? Hiç. Hiç. Evet. Hiç Allah bir yani bir bedende iki kat yaratmamış. Değil mi? Senin hakiki kardeşin, seninle beraber olan, sana menfaat versin diye kendi nefsine zarar vermeye razı olan ve Zamanın felaketleri kapını çaldığı zaman düşün bir deprem oldu, bir iflas ettin herhangi bir şey oldu. Senin dağınık durumunu derlemek için kendi derli toplu durumunu dağıtan insandır. Evet. Bunu sahabe yapmış. Allah onlardan razı olsun. Evet. Ve yapmış ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onları öyle motive etmiş ki müminler kardeşlikte ve dostlukta tıpkı diyor, akşamı birbirine mükemmel bir şekilde geçmiş bir binanın elemanlarına benzer diyor. Yani bu Kureyre diyor ki, Allah kendisine razı olsun, Allah Resulü ve Vesselam diyor, bunu anlatırken diyor, elini diyor bize şöyle parmaklarını sıkarak gösterdi diyor. Yani elemanlar birbirini böyle ne yapar? tutar diyor. İşte müminler de sapasağlam bir bina gibi birbirlerini bütün unsurlarıyla, bütün güzellikleriyle ne yapma? Bağlanmak zorundadır. Ve bir vücut gibidir. Nasıl ki bir vücut bir tırnağın kenarına bir kıymık baksa, sabaha kadar onu uykusuz bıraksa veyahut bir dişinin ağrıdığını düşün, sabaha kadar seni nasıl rahatsız ediyorsa işte müminler de, acıda da, sevgili de birbirine nedir? Böyle ortak olmak zorundadır. Aynı bir vücudun elemanı gibi, birisi rahatsızsa, hepsi bu rahatsızlığı ne yapmalı? Duymalı. Evet. Müminlerin bu demli birbirine bağlı oldukları için de, Allah Resulü'nün, bir binanın elemanları gibidir diye de ne yapmış? Tarif etmiş. Yine kardeşlerin bir mümin diğer bir mümin kardeşine her halükarda yardımcı olması gerekir. Bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zalim de olsa, mazlum da olsa ne diyor? Mümin kardeşine muhakkak yardım edin. Şahabe diyor ki Allah'ın Resulü tamam mazlumu anladık. İyi de zalime nasıl yardım edelim? onun da diyor zulmüne mani ol o da ona da nedir bu senin yardımın olmuş olur. demek ki öyle duyarlı olacağız ki her meselede mazluma da yardım edeceğiz zalime de nedir yardım edeceğiz zalime yardımımız zulmü onun üzerinden kaldırmakla evet demek ki kardeşliğin gereği bu kadar ileri. Bu tür yardımlaşma da fertleri, toplumu birbirine ne yapar kardeşlerim? Çok çok bağlar ve şükrü vaziyete getirir. Bir mümin kendi için arz ettiğini, mümin kardeşi için de ne yapacak? Arz edecek. Şöyle birkaç örnek verebilir misiniz? Mesela neyi arz ediyorsunuz da kardeşinin de öyle bir şey olmasını e Fatih Mesela Ercan'a sen <gülüyor> <gülüyor> mesela ben Ercan kardeşim için Allah'ın cemalini görmesini <gülüyor> isterim. Oğuz <gülüyor> sen mesela ne istiyorsun İlahi için? Düşünüyoruz demek ki doğru düşünmüş o da. <gülüyor> Bunlar sen de düşünüyorsun? De, yani allah Ne evet, sakin için misin? Ne düşünüyorsun? Senden yakın ettiğim en üstünde Recep'i de çıkıp diyorsun, evet, ümit için ne istersin? <gülüyor> Ramazan sen Recep için ne istersin? istersin, Fatih sen ne istersin yandaki kardeşin? <gülüyor> Yani herkes muhakkak kardeş için ne yapıyor? Bir şey istiyor. Ama isterken sadece bu isteme de kalmamalı kardeşler. Eğer cemali görmeye namz etse, e, burada ihsanı o kardeşine yakalatmalı. Onun münkerinden mani olmalı. İyiliği ona ne yapmalı? Emretmeli. Ayıplarını örtmeli. Tevhidinin güzelleşmesi için ne yapmalı? Hareket etmeli. Yani bir bütün olduğunu bilmeli. Böyle hareket edilirse ancak temenni ne olur? Gerçekleşir. Çünkü sahabe sapan taşı atan birini gördüğünde ne diyor? Aferin ne güzel yapıyor mu diyor. Bunu yapmadın. Bunu yapmadım. Kırar, kırar. Allah Resulü diyor bunu yasakladı diyor. Aleyhisselatü Vesselam bu gözü kör eder, dişi kırar. Vallahi diyor bir daha diyor, seni görürsen gördüğümde selam vermem diyor. Hastalansam, ziyarete gelmem, cenazenede ne yapmam, iştirak etmem diyor. Bakın Müslümanın aklağını yerine getirmem diyor. Peki var mı böyle bir yiğit? Şimdi ben kasten deneyim, Allah muhafaza. Görüyün, selam vermeden geçeyim. Tamam, biter o kardeşimiz. Bizimki buna bağlı. Pamuk ipliğine bağlı. Ya bu adam niye selam vermedi? Belki de görmedi. Gözüne ilişmedi Hüsnüzan kimse etmez. Eder mi? Bir tane çıkartamaz, çıkartmayalım. Ama ben söyleyeceğim o hataların, gelmekle Onu da söyleyelim Yok yok, onu da demiyorum. Yolda gidiyorsun. Gördün, selam vermeden geçtin. Yani Hüsnüzan düşünen çok az olur. Demez ki ya bak bu adam belki sigara içiyor. E neyse ağzıma dolandı. Şunu yapıyor, bunu yapıyor da bana bunu vermiyor demez yani. Değil mi? He? <gülüyor> yani Allah onlardan razı olsun. Onlar birbirini cennete götürecek amelleri istemesini arz ediyorlardı. Ve bunda da ne yapıyordu? Yarışıyorlardı. Hatta Müslümü okuyan farbeçler bilir. Onlar birbirlerine münafık demesinler diye ne kadar hasta olursa olsun, iki kişinin omuzunda ayakları yerde sürünerek ne yapıyorlardı? Namaza geliyorlardı. Yani cemaate geliyorlardı. Münafık demesinlerdi. Şimdi Allah muhafaza ya Ramazan münafığı bugün gelmedi desen Abu. bitti. Ramazana bu yanına on tane ekleyerek ne yapılır? Gidilir. Ama Ramazan neden bu ameli işliyor? Neden bu sıfat onda? Bu kardeşimizde bunu düzeltelim kimse ne yapmaz? Demez. Onun için kardeşlik dediğimizde yani birbirimizin münkerine eyvallah deyip geçerek de böyle o da benimkine eyvallah deyorsun diyerek kardeşlik değil arkadaşlar Birbirimizin ayvını örteceğiz. Tamam yüzüne vurmayacağız ama kardeşsek birbirimiz için cennet istiyorsak o zaman cennete gidecek. Amelde kardeşlerimizi ne yapacağız? Yarıştıracağız Ve kardeşler de kendilerine öyle dikkat edecek ki kendilerine nasihat eden kardeşlerine, aynı. sen kendi huylarına bak. Kendi kusurlarına bak demeyecek. O da tutacak. Kardeşini çekecek bir tarafa. Kardeşim bak sende şunlar şunlar var. Allah'tan kork. Müslüman'a yakışmaz diyor. O da ne yapacak? Ona nasihat edecek. O onun güyruna basmayacak. Birbirlerine hafta nasıl nasihatler edecek. Evet. Kardeşlik o kadar basit bir şey değil. Pamuk ipliğine de bağlı nedir? Değildir. Allah bizleri kardeş kılmışsa ancak boynumuzdan Allah muhafaza bu bağ çıkmadıkça kardeşlik ne yapmaz? Olulmaz. Bu olabilir. Muhabbet kesilebilir ama kardeşlik ancak dinden kesilebilir. Kardeşliği bozan da birçok unsur vardı kardeşler tabi konu güzel ne kadar örnek versek ama o zaman yetmez ee, haftada bir saat sohbet anca anabaşlıklarla geçiyoruz hakkınızı helal edin kardeşliği bozan <gülüyor> ne kadar kötü bir kelime değil mi? kardeşliği bozar zedeliğe ne kadar kötü değil mi? yani şu iğrençliği, kötülüğü insanın şöyle bir Düşünüp, bunu bozan her türlü hareketten uzak durması gerekmez mi? Kardeşliği pekiştirelim mi, bozalım mı? Hangisini istiyorsunuz? Pekiştirelim mi, bozalım. bozalım mı? Bozalım mı? Ya herkesle bir olmayalım diyor. Yani Fobo olsun diye bozalım diyor. Bozalım, cehenneme gittiğini biliyor musun? Evet, evet. Allah Azze ve Celle Tevhidden sonra en çok üzerinde durduğu meselelerden birisi de kardeşliği bozan hususlardır. Bunu <gülüyor> Kur'an ve sünnette o kadar çok biçimde dile getirilmiştir ki, bu tamamen kötülenmiş, bireysel olsun, toplumsal olsun, cemaatin, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin zedeleneceği her türlü kötü hususta, Müslümanlar ne yapılmıştır? mehye edilmiştir, sakındırılmıştır. Ve ey iman edenler zannın <gülüyor> bir kısmından sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin. Birbirinizin kıymetini yapıp arkanızdan çekiştirmeyin. Sizden biriniz ölü kardeşinin etimi yer mi? <gülüyor> Buna ne kötü bir şey değil mi? Bu ayet kelime Rabbimizin açık bir biçimde her türlü zandan, suizandan insanları ne yapıyor? Sakındırıyor. Zan nedir Mehmet? Nedir mesela? Nedir? Yani ben senin hakkında bir şey düşünce zan mı olmuş oluyor? <gülüyor> nedir zan sakin? Yaptığı bir harekette tam emin olmadan kuşun altında yorum yapmak. Zan mı? Zanlı mı? Birisi fi, birisi faiz düşünen adamın faizin adı. Eğer birisi şirk istiyorsa sahibine ne denir? Müşk denir. Aynen öyle. Nedir zan? Hiç hakkında iyi ya da kötü düşünmek. Ona kanatla. Kanatla, zorla. Zan etmez, zanlı. Kesin öyle zaman batar. Şimdi içine ben bir şey koydum. Büyük bir çanta düşünün. Şuradan gidiyorum. Tam bilgi sahibi olmadığı. Onun içinde ne var ki lan? Lan içinde de şu de var. De. <Gülüyor> He? Onun içinde para var diyor. Şunu kafaya vurayım da elinden çanta alayım diyeyim. Yani bilmediği bir şeyde yorum. yorum yapma. Ve bunun iyisi var, kötüsü var. Hangisi Hangisini denmedileyim? Yani İyi her zaman, iyi olan her şey hayırdır. Ama burada özellikle sakındırılan zannın bir kısmından sakının sözlerin en yalanıdır diyor. Şimdi yalanla zannı karşı karşıya getiriyor. Yalanı zannın yalandan daha kötü olduğunu söylüyor şimdi Allah Azze Peki yalan nasıl bir şey? He? <gülüyor> kötü bir şey. Yalan söylediğinden dost olur musun? Ticaret yapar mısın? Arkadaşlık yapar mısın? Karın bile olsa yalan söylese artık ona güvenir misin? Yani yalan bu kadar kötü bir şey. Yani ne kadar şey yaparsanız. Zansa bundan da kötü diyor. Zansa bundan da daha kötü. Öyleyse zanlı ne yapacağız? bırakacak Bana şunu dediydi. Şöyle baktıydı işte yüzünü eksilttiğdi, arkasını döndüydü. Bunları ne yapacağız? Bırakacağız. Yani zannın kötüsünü tamamen bırakacaksınız. Çünkü bu Allah tarafından haram kılınmış. Ve yine nedir bilir misiniz? Hüsküze almak. Harun, Arapların içine koy dedik de, Arapçayı karıştır demedik de. Yani kişinin ayıplarını araştırma Gizli <gülüyor> hallerini. Olur. insan kütüzgü vardır. Sevmediği şeyler vardır ama o topluma çıktığında, anlatıldığında hoslanmıyordur. Gizli hallerini insanların önüne ifşa etmek nedir? Haramdır. Bunu yapmayın. Ve yine kiminiz kiminin e, kıymetini ne yapmasın? Yapmasın diyor. Ve bunu da piçimdirmek için ölü bir hayvanın etinden ee, Allah Resulü gösteri Vesselam yer misiniz? Onlar diyor ki Allah'ın Resulü bunu kim yer ki piçiniyor mu? İşte kıybet de Allah Azze ve Celle kardeşinin etini yemeğine bir tutuyor. Demek ki açık bir şekilde suizandan kardeşlerinin gizli yönlerini araştırmaktan, kıybetten, dedikodu yapmaktan, Hulusi yapmaktan Allah Müslümanları ne yapıyor? Sakındırıyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da Allah. ayeti kerimenin aynısını söylüyor. Sadece burada eklediği yani ne demek de hasıs? Şimdi Ramazan'dan ikimiz konuşuyor. Şöyle konuşurken de bakıyoruz. Olur ya. Recep'de şöyle karşıda ama bizi duymayacak bir ortamda. İkide bir konuşurken bakıyor. de güldü. He, bir de güldük. Ne konuşuyor bunlar? Benim mi konuşuyor, Benim mi anlatıyor? İşte hep benimi mi çekiştiriyorlar? Bu türlü harekete girmek nedir? Haramdır. Duymamışsın. Bilmiyorsun. ikisinin konuştuğundan da haberdar değilsin. Bu türlü zanla ne yapmayacaksın? Girmeyeceksin. Hakikaten bu tür şeyler, şeytanın verdiği en büyük resler ve hatta hiç elinde bir delil olmadan kardeşine buğdu ne yapar? Bakmış ki gündeme getirmiş olur. Bunu da Allah Resulü yasak diliyor. kardeşlerim, topluluğu birbirinden koparan, kardeşliği zedeleyen en büyük etkenlerden birisi nedir? Hayatı. Alay etmedir. Allah Azze ve Celle Huzurat Suresinde ...hiçbir topluluk başka bir toplulukla ne yapmasın? gayet kelimede erkekleri de kadınları da ayrı ayrı ne yapıyor? Tekrar fikrediyor. Ola ki diyor erkek topluluğu öbürlerinden nedir? Daha hayırlıdır. Kadınlar topluluğu öbürlerinden nedir? Daha hayırlıdır. Demek ki alayın her türlü cinsinden ne yapacağız? Ne yapacağız Hayati? Benim Adem Aleyhisselam Kürttü demeyeceğiz. <gülüyor> ben bilmem. Ben bir <gülüyor> öbür tarafta diyecek ki Türktü, olay başlayacak. Sen de zandan gidiyorsun, o da zandan gidiyor. <gülüyor> Öldün <Öyle> mü? <mi? gülüyor> Ölenin bir durumuna hemen devam ediyor. Evet. hak şu öğrendiğini işte bir kez, bir Orada duruyor. Evet. Gördün mü? Ben ne öğrettim şimdi ona? Evet. demek ki müminler birbirlerine ne yapmayacak, alay etmeyecek ve birbirlerini küçük düşürecek bir lakaptan kötü lakaptan da ne yapmayacak, çağırmayacak. Bunlar nedir bizde bol bol olan şeyler mi? Bunlar kardeş değil. pekiştiriyor mu? Çekiştiriyor mu? Hangisi? Koparıyor. Belki o an kopmuyor. veya kopmadığını hissediyorsunuz. Ama e, bir şakaya düşünün. Allah Resulü'nü bir gün seferdeyken sahabenin bir tanesinin sopasını şartlıyorlar. Uyanıyor, bakıyor yanında sopa yok. Sopan, sopan, herkes gülüyor. O sopan, sokan diyor, dönüyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam kardeşinin hemen sopasını verin diyor. Onlar diyor ki Allah Resulü şaka yapıyorduk hemen sopasını verin diyor. Neden? Çünkü şaka yaptığınızda birisi ağlamayacak. Herkes gülüyorsa sıkıntı yok bunda. Ama birini küçük düşürüp de öbürlerini eğlendiriyorsa şakalıktan ne yapıyor? Çıkıyor. Kul hakkına giriyor ve Kardeşlik de orada ne yapılırsa <gülüyor> Yine Ali Saydıcı o kadar dikkat ediyor ki bu noktaya birine kesici bir alet verdiğinde ne yapın? Keskin tarafı keskin, kesecek tarafına doğru ne atmayın, rapmayın diye tarafı diyor. Bu şekilde ve yine silahlan dolaşan insanları kılıcı kılıcı kınında okuysa sivri olanları ters çevrilmiş şekilde. Pazarda, çarşıda dolaşıyorsa, kes, yani kesmeyecek şekilde, muhafazalı şekilde dolaşmayı ne yapmıştır, emretmiştir. Ha, neden bunlara giriyoruz? Çünkü küçücük görülen bir şey, koca koca meselelere ne yapabiliyor, yol açabiliyor kardeşler. Evet. Demek ki Müslümanlar birbirleriyle ne yapmayacak? Allah etmeyecek. Kötü lahad takmayacak birbirlerini küçük düşürecek her türlü hareketten uzak duracak. Çünkü imandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir diyor. Evet. Demek ki bu ayet kelimelerde bizim müminlerin çok çok duyarlı olmalarına sebep. Yine kardeşlerim kim? Haset ve hakaret. Bunlar kardeşliği bozan en tehlikeli maddelerden bir tanesi. Evet. Kim nedir? Tarif eden var mı? Kimin nasıl bir şey olduğunu? He? Evet. Ne? Güzel bir tarif. <gülüyor> Tam mülleye yakışır bir tarif. Evet. Kim? Dedi mi Hocam? Hocam <gülüyor> dedim <gülüyor> Kim? Iyi bir şey mi kötü bir şey mi? <gülüyor> Kim bir insan. Hiçbir zaman karşıdaki kinlendiği insanın e, karakterini, iyiliklerini, hiçbir şeyini ne yapmaz, takdir etmez, göremez. Onun yaptığı her türlü iyilik aslında ona kötülük olarak gelir. Onun izzetinin şerefinin arttığı her noktada onun da kini ne yapar? Artar. Ve Belki de örnek vererek verecek olursak en güzel örnek Adem Aleyhisselam'la İblis'in kıssasını düşünün. İblis Adem Aleyhisselam'ı ne yaptı? Kinlendi. Öyle bir kinlendi ki bu kin onu hasete götürdü ve daha sonra sevdiği yapmadı. Allah'a karşı baş kaldırıya kadar ne yaptı? Gitti. Ve hatta o kadar kin alevlendi ki Kur'an'a bakın Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği ifadelerde kıyamete kadar Ademoğlu'yla mücadele etmek için ne yapıyor? Ömür istiyor yani. Düşünün kinin ne kadar insana e, zarar verdiğini. Onun için ki bunun hemen e, ikiz kardeşi haset müminin alametlerinden değildir arkadaşlar. Bu tamamen kardeşliği bozar ve kardeşler arasında yani iki kişide kalmış Bütün hak ve hukuku insanların arasından kaldırır. Allah bizleri her türlü kötü huydan arındırsın kardeşler. <gülüyor> <gülüyor> Bakın Rabbim müminleri överken onların her türlü kinden ve hasetten tamamen arındırıldığını bildiriyor. Ve diyor ki onların göğüslerinde kinden ne varsa Tümünü sıyırıp çektik attık diyor. Kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıya dınlar Demek ki müminlerin kalplerinde birbirine karşı en ufak bir kinli yapmış yokmuş. Kimin hasretleriymiş bunlar? Münafık. Evet. Çünkü münafıkların hasretidir. Müslümanların hasretleri bunlar değildir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashab nasihat istediğinde onlara şöyle nasihat ediyor. Birbirinizden kinleşmeyin, birbirinizden haset etmeyin, birbirinizden yüz çevirmeyin ve ey Allah'ın kulları birbirinizden kardeşler olun demiştir. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki sahabenin kavga edip de birbirine hakaret ettiğini görünce Onlara diyor ki, bir kişiye Müslüman kardeşini hakaret etmesi kötülük olarak yeterdir. Yani hiçbir şey yapma, Müslüman'a hakaret etmen ona kötülük olarak yeterdir. Mümin kardeşinin ufak tefek kusurlarına ve eksikliklerine bakarak ona kim ve adalet besleyen kişi gerçekten insansız ve zalim bir insandır. Evet, yine kardeşlerim, grupluluk. Ve ben merkezcilik gibi kötü hasretlerde kardeşliği bozan ve müminleri birbirine düşüren hususların cümlesindendir. Müslümanların bunlardan siteden uzak durması gerekir. Çünkü bu tür iddialar her zaman Müslümanların içinde olmuştur, olacaktır. Kıyamete kadar da bu tür şeyler devam edecektir. Ama bu tür şeylere kim girerse girsin ona güç veren, kan veren unutmasın ki kardeşliği zedeleyen en önemli meselelerin içinde cinayet isteyen bir insan olmuş olur. Evet, bu iddialarda olan tefrikayı çekişmeyi, çatışmayı isteyen insanlar tek başına hiçbir şey yapamazlar. Ramazan çıksa dese ki ben istediğim işte gibi hareket edeceğim istediğim işte gibi grup kuracağım yapabilir mi? Ama Recep, Ümit, Resul, Bora, ben de Ramazan abinin yanındayım derse Ramazan bunu yapar. Ama bu dördü ona güç vermezse Ramazan tıpış tıpış buraya gelir ve kardeşleriyle birlikte olur. Kardeşliğin ne olduğunu anlar. Onun için kardeşlik dediğimizde tefrikadan, çekişmeden, çatışmadan kaçınmak gerekir. Ama gruptu zihniyet olursan, ben merkezli olursan bunun yanına bir de kötü hasketler karaktersizlik koyarsan bunlar müminleri birbirine düşüren hususlardan olur. Bugün olmasa yarın olur. Ve müminlerin birbirine düşmesi veya düşürülmesi ancak bu yollarla mümkündür kardeşlerim. Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sendir tevhid ehli olduktan sonra Artık diyor şeytan, senin oradan o kıbleden dönmenden ümidi ne yapmış? Kesmiştir diyor. Ama diyor, böyle bir oturuş, böyle bir bakış, onun ona bir suizanı, vay keltoş, şu gibi hareketler var ya, bir tanesini aldı mı o ona ne yapar? Yeter. Yani deminki hareketlerden, yasaklananlardan bir tanesini yaptığın zaman iblis onu ne diyor? Alır, da büyütür, büyütür, besler. Ondan sonra o kardeşliği, zedeles götürüldü. Öyleyse, Müslümanlar birbirine, davranışlarına ne yapacak? Çok çok dikkat edecek. Ve öyle bir dikkat edecek ki, öyle bir dikkat edecek ki, bu ben bunu yapıyorum ama bu yaptığım hareket hakikaten Allah için mi? Nefsim için mi? Hakikaten bu yaptığım hareketler beni cennete mi götürüyor, cehenneme mi götürüyor, bunu düşünecek. Düşünmüyorsa düşündürülecek. Ha, düşünecek durumda değilse Saat bir Malik gibi yalnız bırakılacak. Bak o zaman nasıl düşünürsün. Çünkü yeryüzünün o kadar genişliğine rağmen onlara ne yaptı? Dar Niye dar geldi? Yani takılacak tavırlarda müminler birbirine merhamet ederek takılacak. Yanında olmaz senin ona merhametin değil. Aslında sonuna ne yapıyorsun? Yanın doğru mu zarar veriyorsun. Evet. Ve bütün bu kardeşlere zarar veren hususlar, hastetler, inanın, hani son günlerde ne diyorlar? Keçi gibi mi? kaç günde çıkıyor. İnanın bu mikroplar iki haftada falan çıkmaz. Hem de öyle bir yayılarak gider ki bu mikroplar, bu hastetler öyle bir mikroptur ki sirayet ettiği vücutları hasta düşürmekle imanlarını tahrip etmekle devam eder. Ne yapar? Gider. Allah muhafaza öyle hale getirir ki dinde kardeşlik ruhu diye hiçbir şey ne yapmış Kalmaz. E, kafirlerin istediği bu. Şeytanın istediği bu. Onun için dinde kardeşlik ruhunu yeniden canlandırma ve müminlere kaybettikleri kuvveti yeniden kazandırma ancak bu tür hasretlerin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Siz hasta olduğunda nereye gidiyorsunuz? <gülüyor> ya hasta olduğunda şey yatıyor musunuz? Yani muhakkak şifayı arıyorsunuz değil mi? Hastalıkların şifası da Kur'an ve Sünnetle kalmıştır. Nefse giden her insan unutmasın ki aynen iblis gibi yapar Kıyamete kadar ben haklıyım diye Adem'in e, davasını gider. Ama hak kardeşlikleri birbirinden ne yapmaz? Ayırmaz. Evet. Kardeşlik hukuku. Burada vaktimizi fazla almayın. Ya, oldu herhalde, değil mi? Üç tane örnek vereyim. Bırakayım inşallah haftaya devam edeyim. Kardeşlik hukuku bakın bizlere e, ne faydalar sağlıyormuş. İslam'ın kıymet verdiği tevhid kardeşliğinde sizlere üç tane Kur'an'dan örnek vereceğim. Birisi Habil'le Kabil'in kıssası, ikincisi Yusuf aleyhisselam'ın kıssası, üçüncüsü ise Musa aleyhisselam'la Harun'un kardeşliğindeki kıssası. İnşallah dersten sonra siz de evlâmıza gittiğinizde Yusuf suresini, Fabil'le Kabil kutsasını, Harun Musa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın arasındaki kardeşliği ve birbirlerine istedikleri meseleleri okursanız daha net anlarsınız. Bakın, Maide suresinde 27 ve 30'u okuyayım size. Adem'in iki oğlu, Fabil'le Kabil'in kutsasını Allah bizden anlatıyor. Dikkat edin bakın. Öyle Resulüm, ehli kitaba Adem'in iki oğlunun haberini hakkıyla oku. Onlar Allah'ın rızasını kazanmak için kurban kesmişlerdi de birisinin ki kabul edilmiş diğerinin kabul olunmamıştı. Kurbanı kabul olunmayan diğerine seni muhakkak öldüreceğim demişti. ise ona şöyle demişti. Allah ancak takva sahiplerinin kurbanını kabul eder.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 Hevasına uyarak kardeşi Habil'i öldürmeye kalktı. Ve sonra onu öldürdü. Böylece ziyana uğrayanlardan oldu. Evet. Bakın, burada bir kardeşlikten bahsediliyor. Habil, Habil'i neden öldürdü? <gülüyor> He? Herkes bilgisi müstehinde konuşuyor değil mi? Yani kışlayla alakadar olan, Kur'an'da bu kıssayı okuyan insan ne yapıyor? Bilgi sahibi oluyor. Bilmeyen de bakıyor. Habil'le Habil, Adem'in iki oğlundan, Adem'in oğullarından iki tanesi. Bunlar kendi aralarında bir meselede mizalaştılar. Ve Adem Aleyhisselam'ın şeriatındaysa herkes sevdiği ürün neyse onu dağın en zirvesine götürür bırakırdı. Hangisinin duası kabulse adağı bir ateş gelir, onu ne yapar? yerdi Geçmiş şeriat böyleydi böyleydi kardeşler. Şaca. Ve nüzalaştıkları konuda o ben bunu isterim, o bunu ben haklıyım, sen haklıyım derken Habil koyun çobanıydı. Habil ise parla süren Habil Allah'a verilecek adam zayıf, cılız kötü olamaz dedi. Ve Allah'a sürünün en temiz, en bakımlı, en gösterişli koyunun kotunu seçti. E, Kabil ise nasılsa ateş yiyecek diyerek nerede kötü, e, çürük, çarık atılacak varsa onları getirip oraya koydu. Allah Kabil'inkini kabul etti, öbürünki ne yaptı? Kabul etmedi. Bunu görünce Kabil ne yaptı? Sinirlendi. Yani hakkına razı olmadı. Haset aleyhissalatü vesselam bir sözünde diyor ki kadere rıza göstermemek istiyor. Yani Allah'ın kardeşimize verdiği bir güzellik, bir artık, bir ünvan, bir şeref vardır ama ne yapar? O onu çekemez. Bu kadere nedir? diyor? Bir isyandır. Çünkü Allah'ın ona takdir ettiği o takdir ne yapamamıştır? Yapamamıştır diyor. İşte Kabil de kendisine Allah'ın bahşettiğine razı olmuş. Tabilden ne yapmamış? Razı olmamış. Karşıdakinin canına kadar kast ederek gitmiş. Demek ki kardeş bile olsa insanlar karşıdakinin elindeki neden bende değil diye onun canına bile ne yapabiliyormuş? Taş edebiliyormuş. Ama bu yaptığı ceza sadece kendisine mi kaldı? Allah Resulü Hanı sallallahu aleyhi ve Kıyamete kadar diyor adam öldürenlerin bütün günahı Kabil'in üzerine de. Çünkü bu fiili ilk o üstte gidiyor. Hem de böyle bir bela alıyor. Bakın, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına bakın. Şimdi kendini, nefsinizi ele alın. Kardeşlerinizden bir tanesi sizi alıyor. veya birkaç tanesi derin bir kuyuya atıyor. Laz olur musunuz? Evet, Talha'yla Emin seni tıttı salladılar. Akrabaların geldi kuyudan çıkarttılar seni. Çünkü e, atılan kuyudan kim gelir bir şey çıkarır? O yönelik sana. Götürüp köle diye seni saksalar. Yıllarca kölelik yapsam. Sonra o bölgenin en üst adamından sonraki adam olsan bunlar da sana gelse Talha Emin'dir ne yaparsın? Yani herkes böyle nefsini bir kontrol etsin, basit bir olay değil. Hürken köle oluyorsunuz ve bunu elin oğlu değil, kendi kendi kardeşleriniz yapıyor. Ve buna rağmen aradan yıllar geçtikten sonra onlara ne yapıyor? Yaptıkları sil dolayı kınamadığı gibi onlara icret şeref dilerim. İşte kardeşliğin göstergesi budur arkadaşlar. Yani kardeşlik bir hatayla başka bir hatayı tamir etme değil, hatayı kapatıp günahları bağışlayan Allah'tır diyerek onları başına hiçbir şey katmamış ayet-i kerimeye bakarsanız bugün diyor size başa kalkma yok, ayıplama yok, Allah sizleri mağfiret etsin, o merhametlerin en merhametliği diyerek ne yapmıştır? Yusuf aleyhisselam bize kardeşliğin ne olduğunu en güzel bir biçimde öğretmiştir. Kuyuya at derim taala. Evet. Musa aleyhisselama baktığımızda ise konuyu uzatmayayım kardeşler. İnşallah haftaya biraz daha değişik alacağım. O da Allah azze ve celle kendisine peygamberlik ihsan ediyor. Firavun'a git o azdı ona yumuşak söz söyle ki anlar ayetleri indiğinde Musa kardeşi Harun'u kendisine vezir vermesini istiyor. Ne için istiyor? Ya, ya, ya, ya. Kiranından korkuyor mu? Yok. Seni çok çok analım çok çok zikredelim diye yani ayeti kerime kendini orada ne yapıyor? Açıyor. Demek ki bizler hep kardeşe binmek zorundayız. Tek başımıza Allah'ı zikredemeyiz çünkü tek başına zikredenle iki kişinin zikri nedir? Aynı değil. Eğer benim bildiğimi bir tek başınıza asla yolculuğa atmazdınız, yapmazdınız? Evet. diyor. Onun için arkadaşlık, kardeşlik çok çok önemlidir. Bunun kıymetini bilin arkadaşlar. Öyle topluluklar vardır ki şu güzelim havayı tenefsiz etmekten acildirler. Ve bu havayı özlemedikleri için birçok e, güzellikleri bu güzelliğe ne yapmışlardır? Tercih etmişlerdir. Ama öyle zaman gelmiştir ki mumla aramışlardır, bulamamışlardır. Bulamayınca şeytan onları dürtmüş ve buradaki havayı bozacak her türlü hareketi de onlara ne yapmıştır? Üflemiştir ve üflemeye de devam edecektir. Öyleyse Müslümanlar birbirine iyilik yapmalı, güzel öğüt vermeli ve hayırda, takvada yarıştırmalıdır. Kardeşler birbirlerini sevgi ve saygıyla ile beslemeli. Küçükler birbirine karşı saygısız davranışlardan sakınmalıdır. Onları anne ve babası gibi görmeli. Kendilerine itaat etmeli. Büyüğünü küçüğünü herkes ne yapmalı bilmelidir. Büyüğünü küçüğünü insanlar bilmezse kardeşliği zedeleyen en büyük etkenlerden de birisidir. Hatta mesela bir arkadaş biliyorsunuz künyesi cıbırdır, Adını desek bakma, herkes Cibur'de. Bir gün kendinden küçük birisi Cibur dedi ona. Ona baktım, bağırıyor, kızıyor. Niye kızıyorsun dedim? Ya diyor yaşa kaçta diyor bana Cibur diyor di. E, herkes sana Cibur diyor adam da Cibur diyor. Öbürü de kıpkırmızı olmuş, şimdi bakıyor. Sen. Başkası cıbır dediğinde tavrını koyarsan kimse sana bu lakabı ne yapmaz? Takmaz. Hoşlanmadın herkes anlar. Ama herkes söylerken hoşuna gidiyor da tavır koymuyor da bir söyleyince tavır koyuyorsan o zaman ne olur? Ortalık karışır. Ya muhabbet kuşu vardı o bile cıbır cıbır döndü. <gülüyor> <gülüyor> o buna. Evet. Yine kardeşlerim, kardeşler arasında şan, şöhret, makam, servet gibi şeyler anılmayacak, konuşulmayacak. Neden biliyor musunuz? He? Neden Ramazan? Çünkü bunlar kıskançlığa sebep olur. Gerçekten kalbi imanı zayıf olan insanlardan kalp çok çabuk akar. Halbuki bu Allah'ın ona bir nimetidir. Ona da değişik nimetidir. Herkese Rabbim değişik şekilde ne yapar? İmtihan eder. Kardeşlerin arasında kimse mevkisini, şanını, servetini ne yapmayacak? Konuşmayacak. Bunlar konuşulduğu müddetçe ne yapar? Kıskançlığa sebep olur. ve Biraz daha ileriye gittiğinde istihar vesilesi olmaya büyüklük veyahut artık İleri daha da gider. Bu da birbirlerine Allah muhafaza Müslümanın hor bakmasına kadar gidebilir. Bundan Müslümanlar her türlü sakınacak. Maddi manevi birbirlerine yardım edeni uzatacak ve güçlü olması için her türlü güzelliği gösterecek. Yine belki de en çok dikkat etmediğimiz noktalardan bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Aleyhi birisiyle konuşurken onun sözü bitmeden ondan yüz çevirmez. Öyle ortamlar oluyor ki mesela bir zaman kardeşimizin bir tanesi de bunu dile getirmişti. Sohbetleri ele alalım. Hocam diyor, sohbetti ki ben mesela soru soruyorum herkes her kafadan bir gürültü. Halbuki diyor, soru da bir sohbet ortamı. Yani saygı duyulması gerekmez mi? Yani kardeşin ne yapıyor? Konuşuyor. Başka kardeşinin de o kardeşine ne yapması? Saygı göstermesi gerekir, dinlemesi gerekir. Bunu her ikili, üstü el ele alıp kardeşimize değer verdiğinizde onun da size değer verdiğini görürsünüz. Ama ona değer vermezseniz o da size ne yapmaz? Değer vermez. Bu da kardeşliği ve noktalardan noktalarda bir tanesidir. Yine müminlerin arasında muhakkak bazı şeyler olur. Bunlar da göre başvurmadan birbirlerine saygı duyarak konuşup, anlaşarak tatlıya bağlanması gerekir. Hükümetin artırılmaması gerekir. Allah öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle onların kardeşliğini bize de nasip etsin. Rabbim ve kardeşlik dendiğinde kardeşliğin ne olduğunu anlayıp sevgili ve hayatına geçirenlerden eylesin. Rabbim ve Bizleri bir araya getirdiği için onun ne kadar hamd etsek azdır. Bizleri kardeş kılan Allah'a hamd olsun. Rabbim burada toplandığımız gibi bir gün cennette de bir araya gelmeyi hepimize nasip etsin. Hamdi Allah'ın Allahüm ve hamdi ke la ilahe illa Allahu hamdi ke ve